Sizi o topraktan yarattık Yine sizi oraya iade edeceğiz Ve sizi bir defa daha ondan çıkaracağız Celalim hakkı için biz Firavun'a gösterilecek mucizelerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı ve hakkı kabul etmemekte diretti. Şöyle dedi, sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ey Musa? Öyleyse biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihir getireceğiz. Şimdi sen bizimle kendi aranda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et ki ne bizim ne de senin ona muhalefet etmeyeceğimiz herkesin gelebileceği uygun bir yer olsun. Musa, size vaat edilen vakit ve yer bayram günü toplanma yeri ve insanların toplanacağı kuşluk zamanıdır dedi. Fetevalla <türüyor> Firavun Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hemen bütün hilesini, sihirbazlarını topladı. Sonra tayin edilen yere geldi. Qal alehum Musa ve lekum la tefkeru ala Allahi kediba la tefkeru ala Allahi kediba feyeshifkun Musa onlara o sihirbazlara yazıklar olsun size Allah'a yalan yere iftira etmeyin sonra o bir azap ile kökünüzü keser Allah hakkında iftira eden elbette hüsrana uğramıştır dedi Buna rağmen sihirbazlar Musa hakkında yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamaları da gizli tuttular. Sonunda kendi aralarında şöyle dediler. Doğrusu bunlar Musa ile Harun, gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan yolunuzu, dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için bütün hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra sıra sıra gelin. Bugün üstün gelen muhakkak kurtuluşa ermiştir. Sihirbazlar ey Musa ''Sen önce hünerini ortaya atacak mısın yoksa önce atan biz mi olalım?'' dediler. Musa ''Hayır siz atın'' dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa bir de baktı ki yaptıkları sihirden dolayı kendisine onların ipleri ve sopaları gerçekten süratle gidiyor gibi görünüyor. <gülüyor> bu yüzden Musa halkın bu sihirlere kanabileceği endişesiyle içinde bir çeşit korku duydu. Biz kendisine korku. ''Hiç şüphesiz üstün gelecek olan ancak sensin'' dedik. Sağ elindekini yere bırak da onların özenerek yaptıkları şeyleri yutsun. Yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Halbuki böyle göz boyayan sihirbaz her nereye varsa kurtuluşa ermez. Maksadına sihirle ulaşamaz. Musa'nın asası bir ejderha olup bütün ip, ve değnekleri yutunca sihirbazlar hemen secde eden kimseler olarak yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Kâle âmentum yahû kabilân âdâne lekûm. İnnehu lekebîrkûmullâdî allemekûmussihr. <gülüyor> Fela ukatîanne aydiyekûm ve ardulekûm. Firavun, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Ve sizi şüphesiz hurma dallarına asacağım. Böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha devamlıymış katiyen bileceksiniz dedi. قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِبَانْ فَقَاضُ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا o sihirbazlar ise dediler ki, seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratana asla tercih etmeyiz. Artık ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedersin. İnna man Nabir Ve Allah'u ve Şüphesiz ki biz Rabbimize iman ettik ki günahlarımızı ve bizi kendisine zorladığın bu sihirden bizi bağışlasın. Allah'ın mükafatı hayırlı ve azabı daha devamlıdır dediler. İnnehu men ye'fi rabbehu mucirimen Şu muhakkak ki kim Rabbine günahkar, kafir olarak gelirse artık şüphesiz ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de yaşar. <gülüyor> Kim de ona gerçekten salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlara da en üstün dereceler vardır. Onlar için altlarından nehirler akan, İçinde ebedi olarak kalıcı oldukları adın cennetleri vardır. İşte günahlardan temizlenenlerin mükafatı budur. Ant olsun ki Musa'ya şöyle vahyetmiştik kullarımı geceleyin Mısır'dan yola çıkar. Size yetişilmesinden, korkmadan ve boğulmaktan endişe etmeden denizde onlara kuru bir yol açmak için asan ile denize vur. Derken Firavun ordusuyla onların peşine düştü. Ve onlar da açılan yoldan denize girdiler. Bunun üzerine denizden onları kaplayan şey kaplayıverdi de hepsi boğulup helak oldular. İşte Firavun kavmini dalalete düşürdü ve hak yola sevk etmedi. Ya İsrail in naudukum ve ey israiloğulları şüphesiz sizi böylece düşmanınızdan kurtardık tur'un sağ tarafında buluşmak üzere sizinle sözleştik ve size pek muhtaç kaldınız o çölde kudret elvasile kıldırcını Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Bu hususta aşırıya gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım vacip olur. Kimin de üzerine gazabım vacip olursa artık gerçekten o uçuruma düşüp helak olmuştur. Şüphesiz ki ben tevbe eden ve iman edip salih amel işleyen sonra da hidayete sebat edip sabırlı olan kimseye karşı elbette çok mağfiret ederim.